Allahu <gülüyor> <gülüyor> Allahim, ne Şeytan Racim Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah ya Rabb al-alemin, ve salat ve salam على رسولنا محمد و على آله و صحبه و من صار على نهجه و من Amma baht. Hakkı Suresine geçen hafta Allah'ın izni Kerimiyle bir giriş yapmıştık. Allah سبحانه و تعالى nasip ederse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız daha önceki helak olan kavimlerin durumundan bahsetmişti Allah Subhanahu ve teala surenin girişinde. Gene Rabbimiz Subhanahu ve teala Nuh aleyhisselamın kavminin helakından bahsetmişti. Orada kalmıştık. 11. ayette Hakka suresi 11. ayette Allah diyor ki اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ fil الْجَارِيَ Diyor ki ayette biz suyu azdırdık. Ben geçen hafta bununla alakalı hadis okumuştum. Peygamber sasam diyordu ki su meleklerin kontrolündedir. Kontrolündedir. Her gün onu Allah'ın dilediği kadarıyla tutarlar. Hem denizleri hem gökten inen suyu hem rüzgarları. Her biri o gün Allah Azze ve Celle'nin emriyle beraber bunu ne yapmışlardır? Belirlenen ölçüyü aşmışlardır. Allah'ın izniyle, Allah'ın izin vermesiyle. O yüzden yer suyunu çıkarmış, gök suyunu indirmiş. O suların birleşmesiyle de ne olmuştur? Nuh tufanı gerçekleşmiştir. Hatta tefsirlerde şunlar nakledilir. Nuh tufanında Nuh Aleyhisselam'ın e, kavminin helak olduğu tufanda kata da diyor ki 10 zira yükselmişti su diyor. Bir zira 50 santimdir takriben. Araplar şuna zira diyorlar. Dirseğe yani şu elin ucundan dirsek kısmına kadar olan bölgeye zira diyorlar. Onlarda bir ölçü birimidir bu. O da 50 santime tekabül eder yaklaşık. Diyor ki su 10 lira aşmıştı. Her cismin en yüksek olan cismin tepesinden yukarı kadar 10 lira su aşmıştı diyorlar. Bütün yeryüzünü su kaplamıştı. O yüzden bu itibariyle Hazreti Nuh e, aleyhisselam nedir? İnsanlığın Adem aleyhisselamdan sonraki ikinci atasıdır. Adem aleyhisselamdan sonraki ikinci atasıdır. Diyor ki ne zaman ki su azdı biz de ne yaptık gemide taşıdıklarımızı taşıdık diyor. Gemiyi hareket ettirdik diyor. <gülüyor> Bakın burada da e, müfessirler şunları rivayet etmişler. Demişler ki Nuh'la iman eden çocuklarıydı demişler. Zaten gene İsrailiyet gelen bilgiler. Oğlu Kenan e, iman etmeyip sularda boğulmuştu. E, bunun kısası Kur'an'da uzun uzadı anlatılır. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam'ın e, oğlunun e, tufanda boğulduğuna dair. Ama gemide taşıdıkları da Nuh'un iman eden diğer oğullarıdır diye tefsirlerde rivayetler gelmiştir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Nuh aleyhisselam yanında iman eden az bir grupla beraber, kısacası ve beraberinde bir grup canlıyla beraber gemiye binmiştir ve Allah azze ve celle de o tufanda, o gemiyi o suyun üzerinde yüzdürmüştür. لِنَّ جَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا اُذُنُنْ وَاَعِيَّهَا Biz bunu böyle yaptık ki diyor, hatırlayan hatırlasın, onu belleyecek kulak da onu bellesin diyor. Biz bunu böyle yaptık ki onu hatırlayacak hatırlasın ve belleyecek bir kulak da bellesin. Burada belleyecek bir kulak bellesinden kasıt nedirin üzerinde alimler çokça konuşmuşlar. ve Farklı farklı şeyler getirmişler. i̇bn Abbas'tan geliyor. Muhafaza eden kulaktır diyor i̇bn Abbas. Radıyallahu anhu'ma. Yani neyi muhafaza eden? Gene müfessirler uzun uzadıya açıyorlar. Duyduğu her şeyi, duyduğu her ilmi, kendisine faydalı olan, her bilgiyi muhafaza eden manasına gelmektedir demişler. Allah Subhanahu ve teala azza ve celle en doğrusunu, en hayırlı olanını bilendir subhanehu ve teala. Netice itibariyle dahak da demiş ki bu kulak ayette diyen işte onu edecek kulak bellesinden kasıt. E, ifade edildiği gibi işittiği ilimle hemen amel eden kişidir demiş. Allah en doğrusunu bilendir. Şimdi asıl ders buradan sonra başlıyor. Şimdi buradan sonra okuyacağım ayetler ile devamında gelecek ayetler var. Bunların her biri birbiriyle nedir? İlintilidir. Allah diyor ki فَاِذَا نُفِحَ فِي السُورِ نَفْخَةَ Ne zaman ki diyor sura bir üfürme ile üfürüldü ki yani bir üfürülmeyle üfürüldüğüden kasıt bu birinci üfürüştür. İbni Abbas diyor ki hiç kimse kalmaz. Her bir canlı ölür diyor bu üflemeyle beraber. Allah'ın arzında yaşayan tek bir kişi kalmaz. Yarattığı mahlukat arasında İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle beraber her şey yok olacaktır diyor. Ve iki diğer devamındaki 14. ayette وَحُمِلَةِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُواۜ Fadukke dakkate bir Yerler ve dağlar. Yerler ve o yerin kazıkları olan dağlar paramparça edilir diyor. Birbirlerine çarpılır diyor ayette. Şimdi burada normalde Arapçada e, humiletil ardu vel cibalu dediği zaman yerler ve dağlar taşınmıştır demektir. Yani e, parçalanmıştır, toz duman haline gelmiştir. Eğer hum ile kelimesini şeddeli olarak okursanız, mim harfini şeddeli okursanız, yani humile şeklinde okur iseniz dağların ve yerlerin birbirine çarpılması demektir bu. Bu ayetin tefsirinde de birçok lügat ilmi, biliyorsunuz ayetlerin kıraatlarında farklı neler var? Vecihler var. Bazı harfler farklı hareke'lerle okuyunca farklı manalar veriliyor. Birçok müfessir demiş ki burada kasıt dağların ve yerlerin birbirine çarpılmasıdır. Niye? Yer nedir? Aşağısıdır. Toprağın, insanların bastığı, yaşadığı yer katmanının alt kısmıdır. Dağ ise en tepesidir. Yani altın üstün tutulup birbirine çarpılmasına benzer mi Allah Azze ve Celle de burada kıyametin dehşetini bizlere anlatabilmek için Subhane ve Teala o sura birinci üfürüldüğünde yerlerin ve göklerin birbirlerine çarpılacağını ne yapmıştır? bize ifade edip haber vermiştir. Sonra fayyama idin vakatil vakya. O gün öyle bir gündür ki olan olmuştur diyor. Vakıya gerçekleşmiştir. Allah subhanahu teala senelerdir korkutuyor. Senelerdir insanları korkutuyor. Allah nasıl korkutuyor? Peygamberlerle kitap gönderiyor. O da yetmiyor peygamberlerin ardından kimleri gönderiyor? Davetçileri, uyarıcıları gönderiyor. Malumunuz dün mahkememiz vardı. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafir, zalim, facir, fasık insanların huzurundaydık. Orada ifade vermeye çağırmışlardı. Oraya gittiğimde savunmanı yap dedi. Tabi bir şeyler anlattım uzun. Sonunda dedim ki sana bir kısa anlatayım. Allah'ın adaletini gör. Allah bir gün Musa HESEM'le konuşurken Musa işte demiş ki ya bir bana adaletini göster dedim. Kıssayı anlatmaya başladım. Ortasında kesti. Sen onu dedi başka yerde anlatırsın. Burada anlatma dedi. Çünkü biliyor ben onu korkut yani öncesinde bir şeylerle korkuttum. Cehennemle, ahiretle, Allah'ın azabının şiddet olduğu ile Allah azze ve celle'nin ona büyük bir azap hazırladığı ile alakalı olarak Allah da ayet ediyor fa i̇şte iza waqat il o korktukları Bugüne kadar haberi verilen vakıa artık gerçekleşmiş gelmiş onları bulmuş. Onlar ne kadar bundan kaçmaya da gayret etseler uğraşsalar çabalasalar Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle o gün gelmiştir. Ama kafirler bunları dinlemeyi edemezler kafirler bunlara tahammül edemezler. Çünkü fıtratlarında var olan iman olgusu ki Allah bunu her fıtrata yerleştirmiştir bu insan üzerine yaratıldığı fıtrattır. Siz tevhide anlattığınız zaman, gerçekleri ve hakikatleri hatırlattığınız zaman onlar içerisinde uyanır. Uyandığı anda şeytan onu bastırmak için susturur karşı tarafa. O yüzden o gün olan olmuştur, vakıa gerçekleşmiştir. Bugüne kadar insanların korkutuldukları vakit üzerini kapattıkları, kaçtıkları o şey ortaya çıkmıştır artık. Artık o günü kapatmak yok. Bugün... Biri ölümü hatırlattığında ya kardeşim yeter artık daha hatırlatıp ağzımızın tadını kaçırma diye söylüyor müşrikler değil mi? Biraz ölümü hatırlatıyoruz ağzımızın tadını iyi kaçırdın diyor sus tamam yeter bu kadar diyor. Hakkın üstünü kapatıyor. Kıyameti hatırlatmak, ölümü hatırlatmak, Allah'la karşılaşmayı hatırlatmak subhanehu ve teala hepsi nedir? Dünyada kafirler tarafından üzeri kapatılmış meselelerdir. Ama o gün o kıyametin gerçekleştiği gün ki o gün bir gün gelecek yani insanlar şek şüphe içerisindeler bunlar. Yahu senelerdir belki binlerce senedir senin gibi elli bin tane milyonlarca belki adam anlattı hala da bir şey olduğu yok diyebilen insanlar. O kadar zalim, facir insanlar da olabilir. Ama biz buna yakinen iman ediyoruz ki bugün gelecek ve Allah'ın bu ayette vasfettiği gibi yerler ve gökler birbirine çarpılacaktır. وَاِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذٍ O gün diyor gök yarılmıştır Arapça şakka sizin toprağa, toprağa tohum atıp sonra o tohumu sulayıp gübreleyip o tohum büyümeye başladığı andan itibaren toprağa yarıp çıkmasına Arapçada şakka deniyor. Yani o tohum sulandıktan gübrelendikten sonra toprağa ne yaparak yukarı çıkıyor? Yarıp parçalayarak çıkıyor. Normalde ufak bir tohum atmışsınız. O da yarmış çıkmış. O gün gök böyle yarılacaktır diyor. Paramparça olacaktır. فَهِيَّ يَوْمَ idin وَاهِيَ Gevşemiş olacaktır diyor o gün. O gün gevşemiş olacaktır gök. Ve devamındaki ayette وَالْمَلَكُ arca اَرْجَائِهَا Melekler de onun çevresindedir diyorlar. Melekler de onun çevresindedir. Ayetin bu kısmıyla alakalı çok farklı rivayetler var. Allah en doğrusunu bilir burada neyin irade edildiğini. Kimileri demişler ki Allah hani önceki ne demişti dağlar ve yerler birbirine vurulacak dedi ya oradan saçılacak taş parçaları olacak yani büyük büyük kütleler olacak demişler ve melekler de bu saçılan taşların etrafına daire oluşturacak şekilde yerleşecekler bir ayet daha var demiş müfessirler o gün insan kaçacak yer arayacak anlayacak ki kaçış yoktur. O ayeti getirmişler ve demişler ki melekler yerler ve gökler parçalandığı zaman o parçalanan parçaların etrafında çevre daire şeklinde dururlar. İnsan ne tarafa kaçmaya çalışsa karşısında melek görür geri döner. Ne tarafa kaçmaya çalışsa karşısında melek görür geri döner ve en son anlar ki bugün kaçacak yer yoktur diye tefsir etmişler. Allah Subhanahu wa Taala en doğrusunu bilendir. Yani nerenin etrafındalar Allahu alem Allah'ın doğrusunu bilendir. Şimdi belki Okuyacağım ayetin devamı belki bir tefsire daha ışık tutacaktır. Ve yahmilu arşe kahum fawqahum yawma idzin semaniye. O günde Rabbinin arşını 8 melek taşıyacaktır diyor Allah azze ve celle, Subhanahu ve Taala ayette. İşte diğer bir tefsir yapanlar da vel meleku ala melekler de onun çevresindedir e, şeklindeki ayeti tefsir edenler demişler ki arşın etrafındadırlar demişler. O gün arşın etrafındadır melekler diye tefsir etmişler. Dediğim gibi Allah en doğrusunu bilendir. Ayetteki Allah'ın arşını o gün 8 melek taşıyacaktı ifadesi için Said İbni Cübeyr diyor ki 8 saf melektir diyor. Ayeti biraz zahirinden çıkarmış. Hatta İbni Abbas'tan da bu rivayet ediliyor. Zaten Said İbni Cübeyr de onun talebelerindendi. Mekke şeylerinden fakihlerinden. Ee, onlar bu şekilde tefsir etmişler. Demişler ki e, o gün arşı taşıyan sekiz tane melek değil sekiz saf melektir demişler. Ama Allah'ın doğrusunu bilendir ayetin zahirine iman etmekle mükellefiz biz. Bu imanın vacibidir, aslıdır, olmazsa olmazıdır. Nebi Sallallahu Aleyhi bu bapta hadis gelmiş. Hadiste diyor ki vesselam, bugün arşı taşıyanlar dörttür diyor. Şu anda arşı taşıyan melekler 4'tür. Kıyamet günü 4 tane daha eklenecektir diyor bunlar. 8 tane olacaktır. Ama hadis senet itibariyle zayıftır. Yani itibar edilmez böyle bir şeydi. Sahih olması lazım ki gaybi bir şeye iman üzerine bina edilebilsin. Bu ayetin tefsirini biraz tefsirleri karıştırırsanız şunu göreceksiniz. Çok farklı farklı rivayetler var. Mesela hakimin müstedrekinden falan böyle rivayetler getiriyorlar. İşte arşı taşıyan dört melekten biri kurt şeklinde, biri işte keçi şeklinde, biri insan şeklinde, biri falan şeklinde. İşte biri şöyle dua ediyor, biri böyle, biri fark biraz daha farklı rivayet ediyor. Diyor taşıyan bütün melekler keçiler şeklindedir diyor. Yani bunların hiçbirisi sahih hiçbir kaynakta yer almıyor. Müfessirler sadece nakletmek için nakletmişler yani yazmışlar bu, bapta, bu ayetin tefsirinde bunların hiçbirine itibar edilmez genelde zayıf kitaplardalar hakimin müstedreki zayıf mı diye sorulacak olursa hakim ölmeden önce şialığa kaymıştır zaten müstedrekinde tamamlayamadan ölmüştür o yüzden hakimin müstedrekindeki hadisler çok iyi tahkik edilmeden alınmaz aynı benzeri hadisleri ya Mecmu Zevaid'den İbn Hacer el-Haysemi'den rivayet ediyorlar onda meşhur bidatları vardır Alimler onu kötülemişlerdir. Kitaplarını dikkatli okumak lazım demişlerdir. Aynı dönemde yaşayan ehli hadis olan insanlar. Ve benzeri birçok böyle zayıf kaynaktan bu gibi rivayetler geliyor. Dediğim gibi bunlara ne yapılmaz? İman edilmez, tasdik edilmez bunlar. Ancak sahih senetlerle gelen bir şey varsa onları tasdik etmek bize nedir? Farzdır, vaciptir. <gülüyor> Dediğim gibi... Arşı taşıyıcı 8 melektir. Ayetin zahiri böyledir. Biz böyle iman ederiz. Kıyamet günü arşı kaç melek taşıyacaktır? 8 melek. Bu meleklerin bir de özelliği vardır. Bu melekler ayette ifade ettiği gibi Kur'an'da başka yerde bu Allah tarafından haber veriliyor. Arşı taşıyan melekler hallerini ıslah eden kullar için mağfir ettilerler. Arşı taşıyan melekler halini ıslah eden halini düzelten Müslümanlar için ne yaparlar? Allah'tan bağışlanma dilerler. İnsanda asıl ifsattır kardeşlerim. İnsan ayette dediği gibi وَكَانَ insanu zaluman جَهُولًا Şüphesiz insan hem zalimdir hem cahildir. İfsadın tam zıttı nedir? Islahtır. Allah subhanahu wa ta'ala insanın ıslah olması için emirlerde bulunmuştur. Her kim kendindeki batılı, kendindeki zulmü ve yanlışı Gücü yettiği oranda ne kadar iyi düzeltirse Allah katında da o kadar güzel Müslüman olacaktır. Ve Allah da o güzel İslamının neticesinde arşı taşıyan o büyük melekleri ki sahih bir hadis, bu söyleyeceğim sahih bir hadis. Hadis Cabir İbni Abdullah'dan rivayet ediliyor. Ebu Davud rivayet etmiş hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki peygamber sansa bana Allah'ın meleklerinden bir melek hakkında konuşmama izin verildi diyor. arş taşıyan melekler ki onların kulak memeleri ile şu omuzları arasındaki mesafe 700 sene yürüme mesafesidir diyor. Şu kulak memeleri ile omuzları arasındaki mesafe yani o cismini siz ölçün, oranlayın. Bir insanın cismini düşünün. Hani kulak memesi ile omuz arasındaki mesafe bir de bedeninin diğer kısmını düşünün. O arşı taşıyan meleklerin büyüklüğü bu kadar azam yani. Bu kadar yüce bir melekler. Öyle büyük melekler halini ıslah eden bizim gibi zayıf insanlar için eğer biz onlardan olursak istiğfarda bulunuyorlar Allahu teala. Hatta denizdeki balıklar hadiste dediği gibi alim için ne yaparlar? Allahu teala istiğfarda bulunurlar. Ama adam olmak meseledir. Islah olmak, düzelmek, terbiye olmak meseledir. Kim ıslah olup düzelirse... Ve insanları da ıslah etmeye çalışırsa Allah Azze ve Celle ona aklını almayacağı nimetlerle ikramda bulunacaktır inşallah. Devamındaki ayette de يَوْمَ اِذٍ تُورَدُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً O gün hepiniz Rabbinizi arz olunacaksınız da hiçbirinizin hiçbir şeyi gizli kalmayacaktır diyor. O gün hepiniz Rabbinizi arz olunacaksınız da hiçbir şeyiniz Rabbinize gizli kalmayacaktır. Bu ayetin tefsirinde Ömer İbnül Hattab'dan bir söz rivayet edilir. Ömer diyor ki, hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. E, ve amelleriniz tartılmadan önce siz kendi amellerinizi mizanına koyunuz diyor. Sizin yarın hesabınızın kolay olması ve e, mizanınızın ağır basması için Unutmayın şu ayeti diyor ve bu ayeti okuyor Ömer, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Bu ayeti hatırlatıyor. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Yani aman bu küçüktür, bu ufaktır, bu insana bir şey yapmaz demeyin. Her şeyi büyütün gözünüzde diyor. Ki mümin en ufak günahını dahi kendini helak edecek günah olarak ne yapar? Sayar. Böyle kabul eder. Bu ayetin tefsirinde İmam Ahmet müsnedinde bir hadis rivayet ediyor. Ebu Musa El Eşari'den radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu sellem dedi ki, kıyamet günü insanlar üç tane arza gelirler diyor. Üç kere arz olunurlar. İki tanesi tartışma ve mazeretleri sunma arzıdır diyor. İki tane yer vardır. Orada insan işi gücü mazeret üretmektir. İşi gücü çekişmek, tartışmak, didişmektir. Bakın kıyamet günü Allah Azza ve Celle'nin katında bu tablolar öyle bir gerçekleşecek ki e, mesela bugün birçok insanla konuşursunuz aslında Allah size o tabloları dünyada yaşatır. Mesela dersiniz ki bir insana hakkı tebliğ edersiniz dersiniz ki bakın bu adamların yaptığı şirk bunlar da müşrikler adam size kalkar komik komik mazeret getirir. Ne işte bilmiyorlar bak bu bir mazeret. Ama Allah onu mazereti kabul ediyor mu? Mesele orası. Yani bahane öğrettikten sonra bahane çoktur biliyorsunuz. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur. Güzel bir sözdür, severim her yerde nakledelim bu sözü. Şimdi insan istedikten sonra bahane üretmez, çözüm üretir. Ama istemedikten sonra bahane bulmak çok kolaydır. Hemen bir bahane uydurabiliriz. Hemen birkaç tanesini çıkartabiliriz. Adam diyor ki bu cahildir. Onu izale ediyorsun. Diyorsun ki bak Allah 30 tane ayette işte şey yapmıştır. Sen söyle adını. Ee, cehaleti mazeret görmemiştir. Tamam diyor ama zorlanıyor diyor. Bak ikinci bir mazeret. Diyoruz ki bak zorlanmanın da kayıtları var. ikrahın sınırı var. Şuraya kadar olursa mazerettir. Buraya kadar olursa mazeret değildir. Onu da geçiyor. Başka bir şey getiriyor. Ama işte. Ailesi karşı çıkıyor ama toplum karşı çıkıyor ama şöyle oluyor ama böyle oluyor amalar hiç bitmiyor. Ama ama ama ama. Yani hep cümlelerinin sonunu ama ile bağlıyorlar ardından da batıllarını sıkıştırıyorlar araya. Kıyamet günü de Allah Subhanahu ve teala azze ve celle'nin huzurunda iki yerde insanlar Allah arz oldukları zaman birbirleriyle didiş, didişecekler. Allah'a da mazeretler uyduracaklar. Hatta Hatta öyle zalim kafir insanlar gelecek ki Allah Azze ve Celle onların pisliklerini döktüğü zaman Allah'a bile yalan isnan edecekler. Ayette bir ayet var o gün rabbetlerini yalanlayanlar diyor o ayetin tefsirinde bu nakil geliyor. Tabi sıhhati Allahu Alem ama ibretlik olduğu için ben naklediyorum. İnsan böyle bir cahildir bahane üretmek çok kolaydır. Herkes bahaneler üretir. Bahane üretmekten daha ziyade çözümü üretmek Müslümanın vasfıdır. Bakın bu şunu gösteriyor. Allah'a bahane uyduran adam ne yapıyor? Dünyada da bahane uyduruyor. Yani bu ne demek? Dünyada iken suçunu ve hatasını kabul etmek gibi bir erdemi gösteremeyen bir insan kıyamet günü Allah'ın huzurunda da bunu gerçekleştiremez. O yüzden birçok hadis görürsünüz. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder. Değil mi? Allah Azze ve Celle bir Müslüman bir Müslümana istiğfar ettiği zaman bir melek görevlendirmiş. Hemen o melek dua ediyor. Allah seni de bağışlasın diye. Yani istiğfar edine ne edilir? Mahfiret edilir. Öyle değil mi? İnsan önce dünyada ne yapması lazım? İtiraf etmek gibi bir alışkanlık kazanması lazım. Suçunu ve hatasını kabul edip düzeltmek. Çünkü suçu düzeltmek hatayı kabullenmekle başlar önce. Olmazsa olmazıdır, kapısıdır bu onun. Bakın Yusuf aleyhisselam en bariz açık örnektir. Zinaya çağırmış kadın onu. Zina yapmamış. Ona iftira edilmiş diyor ki وَلَا uberriu نَفْسِ Ben nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ su. Şüphesiz nefis kötülüğü emreder. Yani diyor ki ya yani nefsim bana bunu demiş olsa bile zina yap diye. Ben yapmadım diyor Yusuf Aleyhisselam. Ama şunu söylemiyor. Yok ya bizim kalbimiz temiz. Nefis emreder mi? Emreder arkadaşım yani. Önemli olan senin ona uyup uymaman. Önemli olan senin ona tabi olup olmaman. Kim diyebilir ki benim nefsime bu gelmiyor diye. Allah'ın insanları yarattığı fıtrat bellidir. Erkeği kadını hepsi aynıdır. Eğer şeriatın sınırlarına riayet edilmezse nefis ne yapacaktır? Kötülüğü ve fuhşiyatı emredecektir. Yusuf aleyhisselam hangi ahlak ortaya koymuş? Hatayı itiraf etmek gibi bir ortaya koymuş. Bu nefsin hatası. Haşa Yusuf hata etmedi. O zina etmedi. Ama Yusuf'un aleyhisselamın bu itirafı kıyamet günü Rabbin huzurunda da itirafıdır. Bakın gene bu bapta birazdan o da gelecek. İnşallah onu bir dahaki ayetlerin tefsirinde okuyayım inşallah. Bunu unutmayın şimdi birazdan bu ayetle bir okuyacağım hadisi birleştireceğim inşallah. Diyordu ki hadiste iki yer mazeret ve tartışma cidal yeri. Üçüncü yere gelince diyor burada diyor sahifeler havada uçuşur. Herkesin eline tutturulur sayfeleri diyor. O anda işte kimisi sağ eliyle tutar kimisi sol eliyle tutar diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O anda sayfeler saçılır. Kimilerinin sahiline gelir sayfeleri kiminin sol eline. Ama herkes izliyor sadece. Yani belli bir şey var. Siz sadece yönlendiriliyorsunuz yani. Bir iradeniz yok. Ama ben solla yakalayacağım, sağla yakalayacağım öyle bir şey yok yani. Gönderiliyor. Kimin eline sağ eline verilirse o kurtuluyor. Kimin sol eline verilirse cehenneme gidiliyor. Allah o günü kitabını sağından alanlardan eylesin. Ve bu ayetin... <gülüyor> Hemen ardından Allah azze ve celle hesaba geçiyor. Şimdi bu ayetler çok ibretlik ayetler. Hakka Suresi 19. ayet. Fa emma man utiye kitabehu bi yemihi mukra'u Kitabı o gün sayfeler saçıldığı zaman sağ elinden verilen adam diyecek ki kitabı sağından verilen alın kitabımı okuyun diyecek. Niye diyor? E adam dünyadayken bunun hazırlığını yapmış ki. Adam ne yaptığını biliyor. Belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan nefsinin ne yaptığını bilendir diyor. Bak demiyor belil insanu alimun binefsihi. Bilakis insan nefsini bilendir. Basira diyor bak basira nedir? İlmin ileri boyutudur değil mi? İlmin yakın, yakından da öte bir boyutudur. Basiret budur. İnsan böyle nefsini bilendir. Dünyadayken insanlar elleriyle sunduklarından dolayı zaten ölümü temenni etmezler. Zaten Allah'a Allah'ın huzuruna çıkmayı nefis bu yüzden kerih görür. Niye? Biliyor kendi eliyle kazandıkları var, yaptığı kötü ameller var. Hangi nefis Allah'la karşılaşmayı ister? Yarın gideceği yeri bilip ona göre hazırlık yapan nefis Allah'a karşılaşmayı Umar ve buna göre bir hazırlık yapar. O adamlar alın kitabımı okuyun. Kitabının içerisinde zina olan, kitabının içerisinde fısk olan, kitabının içerisinde her türlü fuhşiyat olan, kitabının içerisinde pislikler dolu olan bizim gibi elli bin tane hatası olan bir insan, bir kul. Diyebilir mi alın benim kitabımı okuyun diye? Diyemez tabii ki. O yüzden yarın Rabbimizin huzurunda bu ayette dediği gibi insanlara alın kitabımız, okuyun diyebilmemiz için... Önce kitabımızı iyiliklerle doldurmamız lazım. Hayır hasenatla doldurmamız lazım. Artırabildiğimiz kadar hayrımızı Allah azze ve celle'nin ve subhanahu ve taala'nın e, yanında arttırabilmemiz gerekir. Abdullah ibn Abdullah ibn Hanzala, Abdullah ibn Abdullah ibn Hamzala meleklerin kendisini yıkadığı sahabedir kendisi. Ondan bir hadis geliyor. Diyor ki Yarın kıyamet günü kul diyor Rabbin huzurunda duracaktır. Kötülükleri ona izhar olunacaktır sahiplerinde. Bir kul var, sahip ben dedim ki az önce sayfelerde kötülük varsa kimseye uzatamayız dedim. Sahiplerde kötülükler var dolu. Allah onları gösteriyor kuluna sahiplerinde. Bak böyle kötülüklerim var. Fe Allah ona diyor ki ente amilt haza sen bu ameli yaptın değil mi? Feyekul Evet. Ya Rabbi dedi. Allah Azza ve Celle de ona dedi ki Ben bugün bunu açığa çıkarmayacağım sana bugün bunları bağışladım diyecek Allah Azza ve Celle. İşte o anda diyor kul diyecek ki diyor Handala ve bu ayeti okuyor. Alın kitabımı okuyun ayetini okuyor. Yani Allah Azza ve Celle kötülükleri iyiliğe çevireceğini söylüyor ya ayette. Eğer insan iman ederse cahiliyesinde işlediği haramlar sevap olarak amel defterine yazılıyor. Allah'ın ikramına, izzetine, şerefine bakın. O yüce ve münezzehtir her noksanlıklardan. Siz kitabınızı masiyetlerle doldurmuşsunuz ama Allah sizi rahmet denizine daldırmak istemiş subhanahu wa ta'ala. Bu yüzden kitabınızdaki önce kötülükleri size arz ediyor. Arz ediyor, arz ediyor, arz ediyor. Ondan sonra Allah azze ve celle ne diyor? Ben sana diyor bunları bağışladın. Ondan sonra kitabı değiştirilmiş bir halde gidiyor insanlara alın kitabımı okuyun diye insanların önüne sunuyor. İşte bu insan onun kıyamet günü karşılaşacağı şeydir. Hepimiz o yüzden Allah'ın huzuruna çıkmadan önce yarına ne gönderiyoruz ona bakmamız lazım. Her gün bakmamız lazım. Her gün yatağa girdiğimizde yarın amel defterimiz için Allah subhanahu teala arz edeceğimiz ne koyduk amel defterimizde? Hangi amelleri yaptık diye kendini ne yapması lazım? hesaba çekmesi lazım. 15. 20. ayette diyor ki aynı adam alın kitabımı okuyun diyen adam inni zanantu anni mulaqin hisabe hisabiye. Ben zannettim ben dünyadayken biliyordum hesabımla karşılaşacağım. Dünyadayken bundan haberim vardı. Bu yüzden bugüne hazırlık yaptım diyor. Bakın başka bir hadis sahih bir hadis Abdullah İbn Ömer'den geliyor. Abdullah ibn Ömer diyor ki... ...Peygamber Salasam'ı şöyle derken işittim diyor. Kul kıyamet günü. Allah'ın huzuruna gelir de... ...Allah Azze ve Celle bütün günahlarını... ...ikrar ettirir ona. Bak falan gün şu günah işlemiştin hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Falan gün falan işlemiştin hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Hatta ıza ra'a ennehu Adam zanneder ki helak oldum yani. tam Allah bana hepsini... ...tek tek ikrar ettiriyor... Demek ki helak olacağım o yüzden ikrar ettiriyor. Allah سبحانه azza wa jalla ama hiçbiri bırakılmamış hepsi ardarda ardarda ardarda ardarda arda arda sayılmış dökülmüş Allah ona diyecek ki inni sattartuha aliekafid dunya wa ana aqfiruha ag, e, lekaliyahu Allahu ve hamd Allah diyor ki ben dünyadayken bunları örtmüştüm diyor şimdi de sana bağışlıyorum diyor Gene örteceğim diyor o yüzden Açıktan işlenen masiyet ve haram ile gizliden işlenen masiyet ve haram arasında çok büyük fark vardır. İslam bir tanesine hadleri tatbik ediyorken bir tanesini araştırmayı yasaklamıştır. Açıktan işlenenler ile gizliden işlenen günahlar arasında. Allah Azze ve Celle'nin örtüğü örtülmüştür. Allah onları dünyadayken de örtmüş ve Fazlı ve Kerem'i gereği ahirette de bağışlayacaktır koyunlar. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Hepimize böyle Rabbim kötülüklerimizi gizlemek ile ikramda bulunsun. Sonra diyor iyilikleri ona, iyiliklerinin olduğu kitap sağından verilecek. Kafire ve münafaa gelince de onlar da inkar edecekler. Yok biz bunları yapmadık bu kitaplar boş haşa yalan diyecekler diyor. Ha Haulâ illezîne kezzebû alâ rabbihim. İşte bunlar diyor Rabblerine yalan iftira atanlardır denilecek münafık ve kafirler için <gülüyor> diye nida edilecek. Allah'ın laneti zalimler üzerine değil midir? Niye zalimler? Yaptıklarını bile inkar ediyorlar. Tirmizi'nin tefsir kitabında işte bir ayetin tefsirinde bir rivayet var. O ayette şu وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدًا وَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki ta ki insanlara şahit olasınız diye ayet var. Bu ayetin tefsirinde diyor ki Nuh aleyhisselamın kalmay. Diyecekler ki ya Rabbi Nuh bize tebliğ etmedi. Siz diyor peygamber sasam kıyamet günü diyeceksiniz ki hayır biz biliyoruz ki 950 sene Nuh size davet yaptı. Allah bize bunu haber verdi diyecek ve bu ümmet şahadette bulunacaklar. O yüzden kafirler ve münafıklar yaptıklarını dahi inkar edecekler kıyamet günü. Neye rağmen? Bir, lefi i mahfuzda yazılmasına rağmen. iki amel defterlerinde yazılmasına rağmen. Başka? Elleri ve ayakları şahitlik yapmasına rağmen. Bu kadar şahide rağmen inkar edecekler. O yüzden ister küfür mahkemeleri olsun, ister şeriat mahkemeleri olsun. Genel olarak insanın fıtratından ve yapısından bahsediyorum insan hangi suçu işlerse işlesin, asla ve asla ne kadar hüccet gelirse gelsin, kabullenmeyecektir. Kabullenmek gibi bir, hani erdemlilikte bulunmazsa insan dediğim gibi kıyamet günde bu hal üzere Allah Azze ve Celle'nin karşısına ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ne demişti? Ben hesabımla karşılaşacağımı umuyorum. O diyor, razı olacağı bir yaşantı, bir hayat içerisinde olacaktır. Bu bu halde olan bir insan. Yani dünyadayken ne yaptığına ne ettiğine dikkat eder. Yarın Allah'la karşılaşacağını umarak subhanahu ve teala ona göre yarına amel defterini ve amellerini hazırlayan insan. O razı olacağı memnun olacağı bir yaşantı içerisinde olacak. Fi cennetin haliye yüksek cennetlerde olacaktır diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi bu ayetin tefsirinde İbni Ebi Hatim'in Ebi Umame'den rivayet ettiği bir hadis var. Adamın biri bir gün Resulullah'a dedi ki Aleyhissalatu vesselam Ya Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehli aralarında ziyaretleşecek midir dedi Peygamber sallasına sordu. Peygamber sallasına dedi ki evet dedi. Cennet ehli hani birbirleri arasında ne yapacaklar? Ziyaretleşecekler. Ancak yüksek derecelerde olanlarla alçak derecelerde olanlar beraber olamayacaklar. Birbirlerine selam gönderecekler. Çünkü diyor aşağı derecede olan biri, yukarı derecede birine yükselemeyecektir amellerindeki taksirat yüzünden. O yüzden Müslüman'ın boş vakit gibi bir hani tabiri dahi diline dolamasının benim ne aklım kabul ediyor ne de anladığım İslam anlayışı kabul ediyor. Yani Müslüman'ın boşu olmaz. Boş kaldın mı, la havle ve la kuvvete illa billah dersin, cennette bir ağaç dikilir sana. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul lâ mulke ve leul hamdu ve la kulü şeyin kadir dersin. Hemen cennette bir bahçe verilir sana. Yani İslam her türlü hayra teşvik etmiş. Her anda boş durmadan hızlı bir şekilde hayra iştirak etmek. İlim talep edersin. O biktar hemen ardından başka bir hayra bulaşırsın. Ehlini talim etmek, çoluk çocuğuna talim etmek, bazı şeyleri öğretmek olur. Ondan sonra bir Müslümanı ziyaret etmek olur. Bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sormak olur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır değil mi? Hiçbir şey yoksa bir kardeşini ziyaret edip derdini sıkıntısını paylaşmak olur. Değil mi? Hiçbir şey olmazsa ne bileyim hayır o kadar çok hayır var ki. O yüzden Allah peygambere diyor ki aleyhissalatü vesselam'a فَاِذَا فَرَخْتَ fansab. Boş kaldığın zaman hemen bir işe koyun. Çünkü Allah ne diyor kendisi için? كُلَّ يَوْمِنْ huwa fi سَعْنِينَ O her gün bir iş üzeredir. Yani her zaman bir iş yapar Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden boş kalmayan her an çalışan kulun da Allah Azze ve Celle ne yapar? Sever Subhanehu ve Teala. Bu da bu bapta rivayet edilen başka bir hadisti. Sonra dedi ki, Kutufuha dâniyeh Devşirilmiş meyveleri yakındır. Tabi farklı farklı meallendiriliyor. Burada Kutufuha dâniyeh'den kasıt nedir diye alimler konuşmuşlar. Şöyle iki tane rivayet getirmişler. Biri Bera İbni Azibten geliyor. Radiyallahu anhu. Bera İbni Azibten gelen rivayet. Orada diyor ki e, uyuyacağı yataklardır diyor. Tabarani ve başkaları da seleften bir bunu rivayet etmişler. Kutufu <gülüyor> hadaniye uyuyacakları, rahat edecekleri, uzanacakları cennetteki yataklarının adıdır demişler. Salman-ı Farisi'den gelen hadiste ise Nebi Sassam diyor ki Her, e, Herkes cennete giremeyecek ancak cevazı olanlar girecektir diyor. İzni olanlar. ya yani Araplar vize cevazı sefer diyorlar. Yani yolculuk yapmak için cevaz. Hani icaze veriyor, belge veriyor sana Yani Peygamber Sassam diyor ki vizesi olmayan cennete giremeyecek diyor. O vize de diyor Bismillahirrahmanirrahim bu kitap Allah'tan bir fulan ibni fulan. Bu Allah'tan bir kitapedir. Fulan İbni fulan için. Artık kimse cennet ile aliye. Onu yüksek cennete sokun yazıyor kitap yazıtın içerisinde. Subhanallah. Yani Allah azze ve celle kullara böyle ikram ediyor. Mümin kullarına kitap yazıyor. normalde Allah azze ve celle meleklere zaten emreder, alırlar. Niye kitabe yazıp gönderiyor? Kulunu şereflendirmek onurlandırmak için. هذا kitabun minallahi li fulan ibni fulan bu Allah'tan falan oğlu falan için bir yazıttır. Allah Azze ve Celle bunu cennete girmesi için ne vermiş ona? Vize vermiş. Adı yazıyor üzerinde. kutufu <gülüyor> hadaniye hadisin sonunda da bunu söylüyor. Yani bu farklı bir tefsiri olarak ne yapılmıştır? müfessirler tarafından e, nakledilmiştir. Allah Azze ve Celle o e, karttan alıp o vizeden alıp cennete giren kullarından kılsın. Aksini düşünmek dahi istemiyoruz. Ve 24. ayet Kulu ve şirebu heniyem bime esleftum fil eyyamil haliye. Bakın hitaba bakın. Yani şu anda ben şöyle sağ baştan başlasam derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat. Dert küpü oluruz. Herkeste bir şeyler vardır. Derdi olan bu ayeti dinlesin. bu veşrebu em Yiyin, için Size afiyet olsun. Heniyem bime esleftum Fil eyyemil hâniye Geçirdiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak. Geçirdiğiniz o dar günlere karşılık olarak yiyin, için. Hani siz dininiz yaşıyorken tağutlar, şeytanlar ordularıyla, askerleriyle, hapishaneleriyle, silahlarıyla sizi bastırmaya çalıştılar ya. Hani yakın akrabalarınız bile... Ananız babanız bile size düşman kesildi ya... Karınız, çoluğunuz, çocuğunuz... Ayette öyle diyor... İyi bilin ki kadınlarınız ve da Sizin düşmanlarınızdır diyor... Hani hepsi size bir oldular ya... Hepsi size savaş açtılar ya... Siz onlara sabrettiniz ya... O kadar sıkıntıya karşılık gevşemediniz... O sizi geri adım attırmadı... Siz daha kararlı bir şekilde devam ettiniz... Yılmadan taviz vermeden... Allah'ı razı etmek için yürüdünüz ya... Afiyet olsun, yiyin için diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Sınır yok yemek içmekte. Açık büfeyle sınırlı büfenin farkı gibi yani. Allah diyor yiyin için, yok sınır yok. Dünyada bunlar yediler de ne oldu Yiyorlar da ne oluyor? Çıkartıyorlar tuvalete bir daha gidip yiyorlar. Ve ölecekler. Yedikleri yüzünden de hasta oluyorlar. Önce çok yiyorlar sonra da zayıflamak için uğraşıyorlar. Zaten şeriatın emrettiği şekilde Allah'tan korkarak Subhanahu ve Taala'dan yiyip içselerdi zaten başlarına böyle sıkıntılar gelmeyecekti. Ne bilseniz diyor Adem oğlu midesi kadar boş bir kap doldurmamıştır diyor. İnsanın bedenindeki bütün hastalıklar yediği fazla gıdadandır. Bütün hastalıklar. Çünkü fazla gıda vücutta biriktiriliyor bakteri demek, mikrop demek, hastalık demek. O da insanı rahatsız ediyor. Ama cennet öyle değil. Yediğin ter olarak çıkıyor. Yemenin sınırı da yok. için israfı da yok. Hastalık boyutu da yok. Aa, güzel herkesin ağzı kulağına varıyor da dünyada bir ağlayacaksın. Bir başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak. Bir hapsedecekler. Çoluğundan çocuğundan uzak kalacaksın. Öyle yan gel yat. Almut pişe ağzıma düş tabiri öyle yok yani. Herkes bunu istiyor. Herkes kolayını istiyor. Elektrik bile devreden giderken en kısa yolu seçer değil mi? Bu her şeyin fıtratında var. Yaratılmış her şeyin fıtratında kolay olanı seçmek var. Biz de diyoruz ki elimiz ne suya ne sabuna dokunsun. Hani sıcaktan soğuğa elimiz değişmesi. Hani genelde bu nimete garip olalım. Öyle bir şey yok. Bime esleftun fil eyyamil haliye çektiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak, başınıza gelen musibetlere karşılık olarak, sabretmenize karşılık olarak Allah diyor, için, afiyet olsun size. Allah bu hitapla muhatap kılsın bizi inşallah. Burada kalıyorum haftaya Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse 25. ayetten devam edeceğiz. Bugün hani cenneti o kadar vasfetti ki Allah subhanahu wa ta'ala, o güzellikleri o kadar vasfetti ki Resulü ile beraber. Yani insan vallahi Dünyadaki hiçbir şeyden lezzet almak istemiyor. Ta ki dünyaya bağlanmasın da orayı özlesin diye. Uğud Savaşı'nda sahabenin bir tanesinin dediği gibi Ya Resulallah elimdeki bu hurmaları yersen ve girer, girer burada savaşır ölürsem ne var bana? Diyor cennet vardır. O zaman diyor cenneti şu kadar hurma için bekletmeye değmez diyor. Hurmaları atıp düşman arasında dalıyor ve şehit oluyor. Ondan sonra Resulallah sallallahu onun cennete girdiğini söylüyor. Hani Allah Azze ve Celle bize öyle bir iman versin, öyle bir kalp versin ki dünyadaki hiçbir nimet Allah'a kul olmak gibi bir lezzetten, cennet gibi bir nimeti tatmaktan bizi geri bırakmasın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin, sözlerinin güzelliğinden bir bir de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa en testağfurke vatabillah.